Herkese günaydın. Bursa'dan Bora Saka'nın kampanyasıyla programımıza başlıyoruz. Saka kampanyasında Bursa'nın yıllardır çözülemeyen hava ulaşım problemine dikkat çekiyor ve Bursa'da şu anda şehir merkezine kilometrelerce uzaklıkta ve ulaşım zorluğu bulunan Yenişehir Havaalanı vardır. Ancak ne uçak sefer sayısı ne de havaalanına ulaşımla ilgili çok fazla somut atılım yapılmadığından dolayı hala büyük ölçüde atıl vaziyette. Diyor kendisi şöyle devam etmiş birkaç sene evvel Burlaş tarafından Mudanya Gemlik tarafına deniz uçağı heli taksi gibi bazı girişimlerde bulunuldu. Ancak gerek ilgili girişimlerin çok yüksek bir fiyata biletlenmesi halkın geneline hitap etmeyen ücretlerde gerekse sefer sayısı yetersizliği farklı uçuş güzergahının azlığı ve belirsizliği gibi durumlarla tam tatmin edici bir çözüm bulunamadı diyor. Diyor ki uluslararası ve çoğu iç hat uçuş için Bursa halkının sürekli İstanbul'a bağımlı bırakılmasının büyük bir sanayi, ticaret ve turizm şehri olan Bursa'mıza büyük adaletsizlik olduğunu düşünmekteyiz. Kaliteli, hızlı ve kolay ulaşılabilir bir hava yolu taşımacılığı büyük kentler için lüks değil, zaruri bir temel ihtiyaçtır. Bursa'ya yakışır bir hava yolu ulaşımı sadece Bursalılara değil, ülke ekonomisinin gelişimine de ciddi şekilde katkıda bulunacaktır. Lütfen siz de bu kampanyayı imzalayarak kampanyanın büyümesine katkıda bulunun diyor Saka. Bursa'dan sonra İstanbul'a uzanıyoruz. Derya Turgay'ın kampanyasına kulak verelim. Küçük Yalı'da bulunan Karayolları'na ait arazinin imara açılmaması için açtığı kampanyada Turgay 107 bin metrekarelik İstanbul Küçük Yalı Karayolları arazisini betonlaşmaktan koruyalım. Toki ve müteahhitlerin araziyi yüksek rantlı inşaat için elde etme gayretleri var. Biz halk olarak bu araziye sahip çıkarsak hiçbir şey yaptırmayabiliriz. Buranın halka yeşil alan olarak açılması, küçük yalı Parkı olması için imza verelim halkımızın yeşil deprem anında toplanacak yeri olsun diyor bu kampanyasında çok haklı olarak betonlaşan İstanbul'da yeşil bir ada istiyor Turgay. İstanbul'dan haberlerle devam edelim programımıza Veli Alper Döndaş'ın kampanyasına kulak veriyoruz şimdi. İstanbul'un her geçen gün daha da sorun haline gelen trafik sorunu birçok kişiyi bisiklete yönlendiriyor. Ancak İstanbul'da bisikletle sokağa çıkmakta cesaret istiyor doğrusu. Şehrin büyük bir bölümünün bisiklet yollarına sahip olmaması da Alper Döndaş'ı böyle bir kampanyaya başlatmaya itmiş. Her açıdan sorunlu olan bu ulaşım yönteminin artık alternatifler üretilerek aşılması ve yerel bir politika olarak da bu alternatiflerin özendirilmesi gerekmekte. Toplu taşıma sistemine tam anlamıyla entegrasyonu sağlanmış bir bisiklet yolu ağı her açıdan sorun alanlarına çözüm geliştirmeye yönelecektir, diyor döndaş. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki metropollerde bu sorunların nasıl aşıldığının incelenmesi İstanbul için de iyi bir örnek teşkil edebilir, demiş. Bu bağlamda bizim bisikletle ulaşım yaygınlaşması için önerimiz Fatih ilçesindeki resmi Orta öğretim kurumlarını birbirine bağlayan bir bisiklet yolu projesidir. Önerdiğimiz yol Fatih içerisindeki mevcut araç yollarına paralel ve geniş yolları kullanan bir yapıda olacaktır. Sözünü ettiğimiz bisiklet yolu 29 liseyi kapsayan aynı zamanda Fatih'teki önemli tarihi yapıları, üniversite ve hastane yapılarını, civarındaki turistik ve spor alanlarını ve yeni açılan şehir meydanına ulaşan yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir ağ olacaktır. Ayrıca önerdiğimiz bisiklet yolu Marmaray, metro, vapur, hızlı feribot, deniz otobüsü, tramvay gibi tüm toplu taşıma araçlarına entegrasyon sağlayabilecek bir esneklikte ve bir yapıdadır diyerek önerisini dile getirmiş bu kampanyasında kendisi. Sıradaki programımızda ne yazık ki sıkça artık duymaya alışık olduğumuz bir konuya yönelik kampanya var. Hayvan cinayetleri ülkemizin çok da üzerinde durulmayan acı gerçeklerinden biri. Kampanya sahibi İrem Odabaşı, Muğla Akyaka'da yaşanan köpek ölümlerine dikkat çekiyor ve Akyaka'da birçok köpek zehirlenerek öldürüldü. Belediyenin de desteği sayesinde bazı köpekler can çekişir vaziyetteyken halkın da yardımıyla veterinerlere götürülüp tedavi edildiler. Akyaka Jandarma Komutanlığı ile birlikte bunun soruşturulması ve araştırılmasına katkıda bulundular. Bunun için teşekkür ederiz ve tüm hayvansever dostlarımızla birlikte belediyeden sağlıklı bir hayvan barınağı talep ediyoruz ve buna destek çıkacağız. Ölen köpeklerin hepsi açtı ve barınacak hiçbir yerleri yoktu. Kalan köpeklerimize ise bir barınak şart. Lütfen bu facianın tekrar tekrar yaşanmaması için kampanyaya imzanızı bırakın diyor desteğe çağırıyor. Zeynep Sena Kurt ise bir başka sorunla yüzleştiriyor bizleri kampanyasında. Görme engelli bir öğrenci olduğunu belirterek başlamış kampanya metnine Kurt. Şunu vurguluyor, yıllardır YGS'ye nasıl azimle çalıştığını anlatıyor ve derece yapma hayalleri olduğunu belirtiyor. Sözlerine şöyle devam etmiş, derece yapma hayalleriyle çıktığım o merdivenleri barajı geçer miyim kaygılarıyla indim. Bu benim durumumda olan bin kişinin hikayesinden sadece biri. Biz görme engeller sınava soruyu bize okumakla görevli bir öğretmen eşliğinde gireriz. Konuyu ne kadar bilirsek bilelim okutman öğretmenimizin bize soruyu okuduğu kadar cevaplayabiliriz. O yüzden bizler için okuyucu öğretmenlerimizin de ne yapacağını bilmesi çok önemli. Karşısındaki insanın hayatını şekillendirdiği bilincini taşımalı. Diksiyonu düzgün olmalı. Lütfen siz de bir imza atın ve paylaşın. Okutmanlarımıza eğitim verilsin, emeklerimiz çöp olmasın, biz de tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi insani şartlarda adilce sınav olalım, daha fazla umutlar yıkılmasın, hayallerimize şans verin diyerek noktalıyor kendisi ve yetkililerden bu sorunun giderilmesi için harekete geçmelerini talep ediyor. Sırada Beşiktaş taraftarlarını sevindiren ve başarıya ulaşmış bir kampanya var. Kampanya sahibi Uğur Ersoy. Beşiktaş'ın yapımı tamamlanan ve Nisan ayı içinde açılacak olan stadında oynayacağı son 3 lig maçının biletlerini Ayrı ayrı satmama kararını eleştiren ve bunun değiştirilmesi için bir kampanya başlatmıştık. Kampanya kısa sürede binlerce kişinin imzasıyla ses getirdi. Geçtiğimiz günlerde kulüpten yapılan açıklama ise Ersoy tarafından Change.org sayfasına ve başardık diye duyuruldu. Dün akşamdan beri başlattığım imza kampanyasına bin küsür imza atıldı ve Beşiktaş kulübü bugün yaptığı hatadan dönerek Vodafone Arena açılışı maçı olan Bursaspor maçına tekli bilet uygulamasını aktif kıldı. Beşiktaş taraftarı yalnız değildir, bunu bir kez daha kanıtladık diyerek duyurmuş kendisi imza atan binin üzerindeki kişiye. Son olarak şimdi Kanada'ya kadar uzanıyoruz. Buradan bir kampanyayla programımızı bitirelim. Amy Tuckett'ın kampanyası, restoran ve kafelerde çalışan kadın garsonların seksist bir ayrımcılıkla belirlenen kılık kıyafetleri. Kadın çalışanların hemen hemen bütün kafe ve restoranlara da dar kısa seksi yetekler, topuklu ayakkabı ve Ağır makyajlarla çalıştırıldığına dikkat çeken Takıt bunun ayrımcılık olduğunu belirtiyor ve bu durumun düzeltilmesini talep ediyor. Kampanya bu zamana kadar 30 bin kişi imza atarak desteklemiş bakalım ilerleyen günlerde neler olacak İzleyip göreceğiz acaba restoranlar bu uygulamayı kaldıracaklar mı? Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor bugün. Size hem ülkemizden hem de dünyadan çeşitli vatandaş ve toplumsal hareketlerin kampanya haberlerini verdik. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek o kırmızı düğmeye basıp bir kampanya başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.